dördüncü bölüm kalbin diri ve nurlanmış olması bütün hayır ve iyiliklerin katı ve kararmış olması da bütün kötülüklerin kaynağıdır bu gerçekten de böyledir ne kadar iyilik hayır ve mutluluklar varsa bütün bunların kaynağı kalbin diri ve nurlanmış olmasına bağlı olduğu gibi kardeşlerim ne kadar şer kötülük ve felaketler varsa bütün bunların kaynağı da kalbin kararmış ve katılanmış olmasındandır kulun hayır ve saadetteki kemali de şüphesiz kalbinin dirilik ve nurluluk derecesine bağlı bulunacaktır bu öylesine kesin bir hakikattir ki hiç şüphe götürür tarafı bulunmamaktadır Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın buyurduğu gibi ölü iken kendisini dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayan kimse gibi olur mu diyor Enam 122'de. açıkça ayette görüldüğü gibi Allah Azze ve Celle bu ayette o iki büyük aslı ne yapıyor ceme diyor Bunlardan biri kalbin hayatı, diğeri de kalbin nurlanmış olması. Bu iki asıldan mahrum ve uzak bırakılmış bir kalp ne olur kardeşlerim? Şüphesiz ki ölüdür ve taş kesmiştir. Allah kalplerimizi diri tutsun. Bu hale düşmekten beri buyursun. Tamamen karanlıklar içinde bulunmakta. Bir kalp Diriliğin nispetinde kuvvetlidir kardeşlerim. Ancak diri olmak şartıyla bir kalp görevini yapabilir. Diriliği nispetinde kuvvetli, kuvveti nispetinde de hareketli olur. Duyması, işitmesi, hayası, iffeti, şecaatı, sabrı, bütün ahlaki fonksiyon ve faziletleri hep bu sayette ve bu nispette olur Allah'ım bizi bunda daim kıl bir kalp eğer diriyse hakikati idrak eder ve sever kardeşlerim bilip sevdiği için de batıl üzerine tercih eder hak ve hakikatin zıttı bulunan batılı da batıl olarak idrak eder ve ona boğuz eder eğer kalbin hayatı zayıflamış ise bu hususlardaki fonksiyonu da zayıf olur. Nitekim kalbin çirkin şeylerden haya etmesinin ancak hayatını hayatın nispetinde olacağı tereddütsüz kabul edilen hususlardandır. Zira sıhhatli ve kuvvetli yani diri ve nurlu bir kalbin kötü ve çirkin şeylerden nefret ve buğuz etmesi onun tabiatı ve fıtratının gereğidir. Hiç zorluk çekmeden onlardan nefret edip uzaklaşır. Ölmüş veya son derece zayıflamış bir kalp ise böyle değildir kardeşlerim. Böylesi bir kalp iyi ile kötü arasını asla ayırt edemez. Bakın Ali Selat ve Sallam Efendimiz as, efendimizin sahabından olan İbn Mesud bunu nasıl ifade ediyor? O şöyle demiştir: Bir kimse ki hakkı batıldan, marufu münkerden, şeriatın makbul gördüğünü makbul görmediğinden ayır dedecek bir kalbe sahip değildir. Elbette sonu helak ve hüsrana yuvarlanmaktır diyor. Herhangi bir kalp ister şüphe ister şevhet sebebiyle hastalanmış olsun hastalığının derecesi nispetinde hakkı batıldan ayırt etme kabiliyetini yitirmiş olur ve bu nispette batıla meyilli bulunur bir kalp ki kardeşlerim nuru ve aydınlatması kuvvetlidir İşte o kalp için malumatı ve o malumat ile ilgili hakikatleri olduğu gibi anlayıp idrak etme imkanı vardır böyle bir kalp için hakkı batıldan güzeli çirkinden seçememe zorluğu var yoktur artık böylesi bir kalp hakkı hak olarak bilir, güzeli güzel olarak seçer ve tercih eder batılı da batıl olarak bilir çirkini de çirkin olarak görür ve reddeder Allah subhanahu ve teâlâ'nın kitabında bazı yerlerde tekrarladığı gibi işte sana da böyle emrimizden bir ruh kalplere can veren bir kitap vahyettik sen kitap nedir iman nedir bilmezdin fakat biz onu vahyettiğimiz o kitabı bir nur yaptık kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete iletiyoruz diyor Şura 30'da Açıkça görüldüğü gibi kardeşlerim bu ayette de hem hayatın kendisiyle kain bulunduğu ruh hem de aydınlanmanın kendisiyle kain bulunduğu nur söz konusu ediliyor ki kalp için her ikisi de vazgeçilmez bir asıl ve esastır. Her iki aslan kaynağı da vahiydir kardeşlerim. Vahiy hem kalplerin kendisiyle dirileye erdiği bir ruh hem de kendisiyle aydınlandığı bir nurdur. İşte ki okuduğumuz ayet-i kerimede açıkça bunu haber vermekte. Evet. Gerek demin okuduğumuz gerekse daha önce okuduğumuz Enam'daki 122. ayeti Yüce Allah'ın sevgili Resul'una indirmiş bulunduğu Yüce Kitab'ın yani Kur'an-ı Kerim'in bütün kalplerin hem hayatı, hem ruhu ve nuru olduğu gerçeğini ifade etmektedir. Daha bu gibi birçok ayet kerime bulunmaktadır kardeşlerim. O halde bu kitabın münkirlerinin kalpleri hiç şüphesiz ölüdür ve karanlıklar içinde bulunmaktadır. Bu ölü ve cehalet zulmeti içinde bulunan kalplerin dirilip iman aydınlığına kavuşması için ise yegane sebep ve ilahi kaynak olan Kur'an-ı Kerim'dir. Vahye samimi olarak inanma, esaslı bir şekilde onun sesine kulak verme ve onun esasları çerçevesinde Allah'a kulluk ve itaat etme suretiyle Ölü kalpler dirilir, cehalet ve gaflet karanlıklarından kurtularak aydınlığa çıkmış olur. Ancak bundan sonradır ki hakkı batıldan, iyi kötülden seçer. iyi kötüden seçer. Kendi öz varlığı için neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu sezip idrak eder de adımlarını ona göre atar. Kendisini Allah'ın gazabına ve elim azabına sürükleyecek olan şerlerden uzak tutar. Allah'a hakkıyla kulluk ve itaat etmeye çalışır ve bu dairenin dışına çıkmaz. İnsanlar gaflet ve karanlıklar içinde yüzerlerken kendisi vahiyden aldığı ruh ve nur ile yürür. Allah'ın bizi vahyin nurunda daim kıl. Dünyanın ve ahiretin iyilik ve güzelliklerini erer. Mümkün olduğu kadar da etrafına nur ve huzur saçar kardeşlerim. Bakın Rabbimiz Sübhanahu ve Teala biri su ile ilgili, diğeri de ateşle ilgili iki misal veriyor. Ve bu surette insanlara güzel bir öğüt ve ders verdiğini söylüyor. O Allah gökten bir su indirdi de dereler kendi ölçüsünde o su ile çağlayıp aktı sel üstte çıkan köpüğü yüklenip götürdü süs yahut eşya yapmak için ateşte yakıp erittikleri madenlerde bunun gibi bir köpük posa vardır Allah hak ile batılı böyle bir benzetme ile anlatır köpük yok olup gider insanlara yararlı olan ise yeryüzünde kalır işte Allah kapalı şeyleri anlatmak için böyle misaller verir Rad 17'de evet kardeşlerim unutulmasın ki batıl köpük gibidir önce oluşur sonra yok olup gider Hak ise insanlara faydalı olan su ve madenler gibidir. Daima kalıcı ve faydalıdır. Geçici ve hemen sönüp yok olucu batıl gibi değildir. Rabbimiz subhanahu ve teala bu ayetiyle verdiği misalde peygamberine olan vahinin hayatın kendisiyle kaim bulunduğu suya ve madenlerden faydalanmak için onların kendisiyle eritildiği ateşe benzetildiğini görüyoruz. Ateş aynı zamanda ilahi vahyin nuruna da misaldir kardeşlerim. Yani ateş maddete nasıl etrafını aydınlatıyorsa ilahi vahyin de insanları manen bu şekilde aydınlattığına dikkat çekilmiş oluyor. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayette verdiği misalle bütün derelerin ancak kendi ölçüsünden çağlayıp aktığına da dikkat çekiyor. Elbette ki büyük vadiler büyük çapta, küçük vadilerde küçük çapta çağlayıp su taşırlar. Hiçbir zaman küçük vadi, büyük vadinin taşıdığı suyu taşıyamaz. Kendi ölçüsünün fazlası olarak gelen seli taşıyamayıp dışarı taşırır. İşte kardeşlerim, insanların kalpleri de böyledir. Hiçbir zaman küçük bir kalp, büyük bir kalbin taşıdığı ilim ve irfanı taşıyamaz. Küçük bir kalbin taşıyacağı ilim ve irfan, daima kendi ölçüsü ve miktarından olacak. Böyle küçük kalplerdeki ilim ve irfana arız olan şek ve şüpheler de, bir vadinin kendi ölçüsünde çağlar iken taşıdığı suyun, üzerinde giden köpeğe benzer kendi ölçüsünde de olsa gerçekten ilim ve irfan kalıcı ve faydalıdır şek ve şüpheler ise sönücü ve yok olucudur suyun üzerindeki köpük gibi vadide kalacak olan sudur suya kaynaklık edecek bulunan da vadidir köpük ise hiçbir şey değildir Ateş ve onda eritilen madenin durumu da böyledir. Lazım ve faydalı bulunan ateş ve onda eritilen madenin cevheridir. Yoksa eritilen madenin cürufu değil. Yüce Rabbimiz'in böyle misalleri bazen de kullar üzerinde vermesine gelince bunun bir örneğini de Bakara 17, 18 ve 19. ayetlerde görüyoruz kardeşlerim. Bakın Rabbimiz Paanuhu ve Teala ne diyor? Onların durumu tıpkı şuna benzer ki aydınlanmak için bazıları bir ateş yaktı. Fakat ateş çevresini aydınlatır, aydınlatmaz. Allah onların nurunu yani gözlerinin görme hassasını giderdi ve onları karanlıklar içinde bıraktı. Artık onlar görmez. Onlar sağırdır, dilsizdir, kördür. Onlar hakka dönmez. Ya da onlar gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşekler bulunan bir yağmura tutulmuş gibidirler. Yıldırımlardan ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah inkarcıları kuşatmış bulunmaktadır. Burada kısaca belirtilmek istenen kalbin iyiliği, düzelmesi, saadet ve felaha ermesi, hayat ve nur dediğimiz iki esasa bağlıdır kardeşlerim. Bu ise Kalpler için bir ruh ve nurdan başka bir şey olmayan vahyin nuruyla nurlanmaktır. Onun hidayetiyle hidayetlenmekle kaimlidir. Çünkü vahiy gidilecek yolu aydınlatan bütün alemlere öğüt olan bir kitaptır. Kalpleri diri olanları uyarmak için gelmiştir diyor Rabbimiz Yasin 69 -70'ten. Yine Rabbimiz subhanahu ve teala onun davetini tanıtan bir ayette şu mealdedir. Aleykümselam. Ey o inanmış kişiler! Allah ve onun Resulü sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman icabet ve itaat ediniz diyor Enfal 24'te. Bütün bu ayetler hayatımızın ancak Allah ve Resulü'nün bizleri çağırdığı, iman ve ilimle kaim bulunduğunu açıklıyor. Bu iman ve ilmin yokluğu ise, bütün kalbi ve manevi hayatın ölümü ve helak olduğunu bildiriyor. Allah ve O'nun Resulü'nün davetine icabetten kaçınarak, kalplerinin ölümüne sebep olan kişiler, kabirlerinde yatmakta olan kimseler gibidir. Yani kalpleri ölü olanlardır. Kabir eline benzerler. Böyle bir benzetme belki de tam yerinde olan ve en güzelidir Çünkü kalpleri ölü olanların bedenleri ölmüş kalplerinin kabirleridir. Bunların kalpleri ölmüş bedenlerine defnedilmişler. Evet durum aynen böyledir. Aynen Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi dirilen ölü bir olmaz. Allah elbette dilediğine işittirir. Yoksa sen kabirde yatan öllere işittirecek değilsin diyor Fatır 22'de. Allah ve onun Resulünün davet ettiği iman ve ilme kulağını ve kalbini tıkayarak kabir ehlinin durumuna düşen canlı cenazelerin durumlarını imanlı ve irfanlı bir şairin şu mısraları ne kadar güzel ifade ediyor bakın cehalette cahil olanlar için ölümden evvel ölüm vardır bunların cesetleri kabre konmazdan önce kalplerine kabir olmuştur ruhları maddelerinden ürküp kaçmıştır ben böylelerinin kıyamet kopuncaya kadar dirilmelerinden yana ümitli değilim, diyor. Evet. Gerek kalplerin, gerek ruhların, hayatının ilahi ilahi vahiy ile, yani Kur'an-ı Kerim ile kain bulunduğuna dair daha nice ayetler vardır kardeşlerim. Aynı zamanda bunun, Allah'ın dilemesine ve kulun bunu kabul etmesine dayandığı hususu da bu ayetlerde bildirmiş bakın Rabbimiz Sübhanahu ve Teala ne diyor o dereceleri yükselten arşın sahibi bulunan Allah emrinden olan ruhu kullarından dilediğine indirir de ahiret gününe kadar kullarını uyarır mümin 15'te Deminki ayeti hatırlayalım. Sen daha önce din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmezdin diyor. İşte sana böyle emrimizden bir ruh, kalplere can veren bir kitap vahiy ettik diyor. Evet kardeşlerim, kalplere can veren ve o kalplerin sahiplerini hayatı tayibe dediğimiz hoş, temiz ve güzel bir hayata kavuşturan vahiydir, Kur'an'dır, sünnettir. Bu ise Allah'ın kuluna hidayet buyurması ve kulun da bunu kabul etmesiyle olur. Kul kabul edeceği yerde red ve inkar ederse elbette helak olur. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Taala'nın dediği gibi erkek ve kadından her kim inanmış olarak iyi bir iş yaparsa onu dünyada hoş bir hayatla yaşatırız. Ahirette ise amellerinin mükafatını en güzeliyle veririz diyor. Nahıl 97'den. Amin. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala öylesine hoş, öylesine güzel bir hayatın kimlere nasip olacağını haber veriyor. Evet. Allah iyi kuluna iyilik ve saadet lütfeder kardeşlerim. Fakat o kulunun iyiliği sebebiyle. Kötü kulunu da mutsuz kılar. Fakat o kulunun kötülüğü tercih etmesi sebebiyle. Allah bizi hakta daim kılsın. Allah'ın kanunu, adaleti böyledir kardeşlerim. Dünyada da, okupada da kim beni anmaktan yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır. Kıyamet günü onu ama olarak haşrederiz diyor Taha 124'te. Yine Rabbimiz Fânukhü ve Teala Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun göğsünü sanki o kimse göğe çıkıyormuş gibi dar ve tıkanıklık yapar. Allah inanmayanların üzerine işte böyle pislik, sıkıntı ve musibet çökertir diyor. Enam 125'te. Gerçekten kardeşlerim inanan, Allah'ın ve Kur'an'ın hidayetiyle hidayetlenen kimselerin göğüsleri geniş, kalpleri derin ve engindir. İman ve hidayet nuru onların kalplerini genişletmiştir. Sapıklığı tercih edenlerin kalpleri ise katı, büyük bir darlık ve sıkıntı içindedir. Aynen Rabbimizin dediği gibi, Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı kimse Rabbinin bir nur üzerinde değil midir? Allah'ı anmaya karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun onlar apaçık bir sapıklık içinde bulunmaktadır diyor Zümer 22'de. evet iman ehlinin kalpleri ve ruhları büyüklük bir genişlik ve nur içindedir küfür ve dalalet ehlinin kalpleri ise büyük bir darlık ve karanlık içindedir evet demek ki kalbin diriliği ve aydınlığı her hayrın ve iyiliğin başı Kulun saadeti tamamen buna bağlı. Allah bizi bundan ayırmasın kardeşlerim. Eğer kalp ölmüş ve karanlıklar içinde kalmışsa, işte böyle bir kalpte bütün kötülük ve musibetlerin kaynağıdır. Bu aklın da naklin de kabul edip üzerinde birleştiği bir hakikattir. Her ne kadar bazı hasta kalplere kabulü zor gelse de... Yeah